Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz insanlarla dost, arkadaş almak. Ve'l-Avili Kone'nin Kerim'inde Rahim Ey müminler! Altan korkunca Demir Suresinde Ya İl Aminu Ey müminler Allah'tan korkun. İttekullu'a ittika. Yani Allah'ın geleceği emrine asi olmama. İta etme. Allah korkusu. Bir insan diliyle korkuyorum der Allah'tan geleceği diliyle der. Ama fiilen hareketleri yaşantısı, İslam'a tercihler böyle. Aslı Allah korkusu itaat-ı Mevlamıza. Mevlam buyuruyor arkasından, ve kunu ve as-sadikin. Ve kunu olunuz ve as-sadikin. Sadikin, sadıklar. Sadıklar, dine tam bağlı kimseler. Bunlar, sadıklar. Yani doğru, sızlık sadakati olanlarla onu oluruz Mevlam buyuruyor. Kim ki dine tam sadakata bağlı değilse yani bir adım verip bir adım gire atar. İslam bir şey yapar, bir şey yapmaz. Buna tabi tam sağdırıyor bundan Bunu Burada Mevlam bize emredi gene yani böyle. Peki kunu emir. Olunuz Mevlam buyuruyor. Olunuz Adım babam Ali İsmâdettiri. Şeytan'ya kandı cennetten mutiante, yani orada kanış şeytan'a kandı. Demek ki kötü insan, kötü varlık insan yolu çıkarabiliyor bana böyle. Bu Ali İsmâdettire de erjülü, a dini halilili. Erjülü kişi insan, dostluğun dini üzerinde. Dostluğun dini üzerine de böyle. Dostluğun dini inancı neyse, ise, neyse, eğer bir kişi ona dostsa, samimiyse, arkadaşsa, o da farkında varmadan onun gibi olur. Bir atasözümüz vardı böyle, üzüm üzüm bakarak karar diye de. Yani gerçekten, İslam'ın uygun bir sözdür bu atasözümüzde. Demek ki bir insan, kiminle, samimle, dost ise, görüşüyorsa, arkadaşsa, o yancına zamanla bağlı olur. Fakrına var mı? Bir gün bir bedevi girdiğim bedevi böyle ye. Bedevi şöyle insanı yani. Çık köşe yapacak kişi. Peygamberimiz soruları Aleyhisselam terine. Dedi ki, Ya saa. ne zaman kıyamet kopacak? Bunu sordu. Evet. Regam'dan şey cevap verdi bakımına, cevap böyle. Kıyamet sorusu ama, onun ne hazırlığını var kıyamete? Ne hazırlığını var kıyamete? Ki, ya Resulallah, ancak fazlını yapbiliyorum. Namaz, oruç, bazı şey yapamıyorum bunları, yapamıyorum. Ancak Allah'ı çok seviyorum, Resul'a çok seviyorum öyle buyurdu. Böyle. O zaman bu Aleyhisselam Hazretleri el-mer'u -me men habbe habbeh buyurdu. El-mer'u mea-men-i Kişi kimi severse onunla beraber diyorlar. Onunla beraberdir. Bu adıysa şerifin şerhinde buluyor ki muaddisler İbadet, uzman olanlar insan dünyada onların yolunda olur, buyuruyor evvel. Yalnız şerebim değil, yetersiz sevmek. Örnek görüyor, Hristiyanlar, yanlar. İslam'ı seviyor, İslam'ı seviyor, seviyor. bir peygamber, uğraşır peygamber, onu seviyor İslam'lar, ama sebep olmuyor. Yolunda ayrıldılar burada böyle. Demek ki efendim, işte ben planı seviyorum, evliliği için bunu seviyorum, yetersiz bulurmak böyle. Yavdiler ona söyle peygamberlerini, Musa Aleyhisselam'ı çok seviyorlar böyle. Çok seviyorlar ama yolundan gitmeyince demek ki bu sevgi samimi değil samimi deyip Peygamber başlıyor, söyleyince o bedeviye o zaman çok sevini sahabeler muhtemeler. E bir insan Gerçekten Allah Sevil Celle ne yapar? Allah itaat eder Şimdi bir insan sevdiği dostunun yanında onun kişi yapar? Onun sevdiği, onun sevdiği gibi davranır. Onun sevdiği gibi davranır. Sevdiği kişi yanında kişi böyle. Onu kırmamak için böyle. E i̇nsan hep Allah ile beraber Celle Allah hızına insan devamlı sürekli. Yani Allah olduğu halde bağırma, çağırma, güme tapmak, haram işlemek, kahram bakmaklar, yaraşıplar gibi, namazdan kalmak, bu nedir? Görüş yaşayıp diyorlar. Şimdi tabii dünyada bir insan Allah severseydi haliyü Rüşdülla severse, birbir aranide daha bolcaklar, daha gayıktır diyorlar. Ya yani ne mutlu böyle böyle. Yani onların kadar ameli olmasa da, bakma da bırakma. Ya bir insan peygamber yapamaz, yapamaz peygamber gibi. Dedim, peygamber. Der. Bütün gün davet, o çöllerde, işkenci altında, baskı, zulüm altında, aç, bütün gün cihat, mücadele, namaz kıldırmadan. Yatan böyle. Devamlı her zaman cihatlar, yaralanma abartalar, her şey var bunlarda. Hiçbir insan Peygamber yap yapamaz, yapamaz böyle şey. Sahabe-i kiram, sahabe kiram dinin temel taşları. Ne çekiyor bunlar böyle? Dahil <gülüyor> Ama onları seven kişi o yolda bulunsa, çalışsa o yolda bulunsa, çalışsa kişi demek ki ne oluyor? İnşallah ahiret aleminde mahşerde, sıraltta onlar beraber Hatta kabirde bile böyle. Devamlı görüşecekler. Kabirde mi yaptı? Görüşecekler böyle. Kişi öldüğü anda böyle. Onlar ruhun kişiler gördü onları beraber. Bir de günahdan kaçmak bir de günahkarları bulduğu yerden kaçmak gerekiyor muhtemelen. Yani bir de günah işlenen bir yerse oradan kaçmak gerekiyor. Yani bu göğümüzde ee, çok zor bir mesele bu değerli. Demek ki bir de günah işleniyorsa oradan kaçmak gerekiyor. E şimdi çarşı içi tımı fazla günah işleniyor. Baştan aşağı derler. Demek ki ne gerekiyor? İş icabı gidilir tabii dışarıya böyle. Hep gidiyorsunuz tabii böyle. Ama işte bir tur atayım çarşıda bir gezeyim. Şimdi yapmama gerek yoksa mutlaka böyle işte böyle. Yapmama gerek böyle. Ergâmbir Aleksandr maddetleri son seferi Tevuk sefer oldu. Tevuk gazvesi. Yani savaş. savaş olmadı gerçi. Fakat en zorlu bir sefer böyle. Uzak. Medine-i Melek'e. 700 Ama asla yok böyle. Çöl. Kum, çakıl, dikenler, şunlar, bunlar. Yaz mevsimiydi. Kurmaların olduğu zamandı. Ağustos ayında oluyor kurmalar. Havada çok sıcaktı. Aşra hava sıcaktı o yukarı. E, vardı o sene evvel. Aşk insanlar kurmaların bekli olması bekliyorlar. Tam hurmaların olma zamanında dev seferi çıktı. Mecbur haber. Bir de İmparatoru Oda azalmış Medine'ye gelmeye. Haber almış işi Şimdi yine kıtlık var, açlık var. İnsanlar açsa ölüyorlar Medine'de. Tam zamanı diye böyle. Ya yani Medine'ye gelecek Rom orası gelecek. Teklif alacak Medine'de böyle. Ya anesamadetleri hesabına tesviyette böyle. Elhamdülillah 30 bin kişi. 30 bin kişi. Elhamdülillah böyle. O bunlar. Savaşta işler gidenler, yaşlı yok, hasta yok, çocuk yok, kadın yok. Yani savaşacak otuz bin kişiydi. Hepsi gönüllü ama. Hepsi gönüllü. Bu ordunun öncü günü de giderken ileride Hicir var, Vadisi var. Hicir Vadisi. Semud-i Kavmi yaşadığı yer, battığı yer semud bu konu biliyorsunuz Peygamber sağ Aleyhisselam. Tabii konuya girmeyeceğim fazla. O konuda helak oldu muhtemelenler. Bu Hıcır Vadisi Medine ile Tebuk arasında. Orada önce Öncü birlikler giderlerken 30 bin kişi gidiyorlar. Uzun bir konvoy. Deve var mı böyle. Develeri var, su taşıyan develer var. Yani deve de fazla. Yolda bağlayı kesmek için deve de var işlerinde. 30 bin tane binelikli bir daha de var. 10 da var, bunlar da var. Tabi bunlarda da gidince uzun bir konvoy kuruk Önce gördükler, hicivarısına varıyorlar. Tabi harabeler, helak olan bir memleket. Allah'ın gazap yer yerine böyle, batan bir yer. Hava çok sıcak, yağmur yağmur, kurallık vardı. Çok fazla sunar kuyularda. Bakın önce ki, birkaç tane kuyu duruyor böyle, suyu var böyle, kuyunun var da. İnsan yok. Su içerikleri koyar baklar su, güzel su temiz içilecek içine suylu böyle. Bunları içtiler, boş. Doldu, Su çekip bir de hamur yoğurdular. E bir evlük de bunlar böyle. Arkadan Peygamberi düşeğince, evin böyle çabuk buradan kalkın, durmayın burada. Burada durmayın burada, çabuk kalkınız. Hatta bunu ki, La te huylu hala illa entekinu bakine, en iski beymu asabekum. İlla hır, <gülüyor> adı uzunlaşırsa bir tek eşbaha şey muhteremler. Değelim ki bu bu batan kavim, helak olan kavim şu anda muazzebin, azap alıyorlar bak derlerler. Kalır azap da. bunlar, bunlar, böyle. bunlar böyle şey. Helak oldu, evet. lanetle bunlar böyle şey. durmayın. Yani burası lanetin bir yer. Azab oryan bir yer, günahçıların bir yer, kıyam burada böyle. Hatta yeniden başsa muhteremlerim Yüzünün sırada öne önüne bakıyor. Geçtirdiği bakmadığı böyle. Gördük ki, ki en tehlikeli günün baki yine. Hatta ağlara gidin burada. Üzererek böyle böyle. Gördüğüm bu şekilde. Hemen döküp sulara bakındı böyle. Kuraklık var. Yolda hiç çöl, su yok. Yüzüne kalmamış. O durumdayken, öyle bir muazzam bir sıkıntı var su. Sıkıntı var böyle. Bir zorunluluk var böyle. Su yok böyle. Öyleyse bakınız, emiyoruz, dökün suları, hemen dökün suları böyle. Dökün suları, bunu apsalmıyorum Elden yarısına bir hamur yaptık, hamuru deveye verdiler böyle. Deveye verildi, şeyin emin aralarına yapıldı. Yani böyle bir seferde, savaşta gidiliyor, muazzam kıtlık var, açlık var, çölü, susuzluk var. Öyle bir durumda, böyle zorlu bir halinde bile, hemen bu arası buyurdu, burası lanetlen bir yer. Günah eştiren yer burası. Durmayın. Suyunu almayalım böyle. Şimdi günah eştiren yerde demek ki Allah'ın bir gazabı oluyor, mu? O trende. Gazab oluyor böyle. Gazap ya oldu orada. Gazap nedir? Allah, Gazabı işte sıkıntı. İnsanlar sıkma. Sıkma insanları o i̇şte Herkesin derde ne? huzursuzluk herkesin böyle huzur yok böyle herkesin içine bir sıkıntı bir darlık böyle kişi fakir değil ama yani bir aburşey bir ahmaklık böyle Beyinsel bir zorluk ve de böyle baskıpk gibi böyle neden günahtanı mıdır bak günahtan böyle şimdi buna kadınlar kızlar mıdır böyle, böyle yani Allah onlara nasıl böyle şey kaparmayı inşallah mutsuzlar. Yani kendine yandığı gibi biraz topluma da zarar bunlar. Topluma zarar veriyorlar. Açık bir işkence diyor bu böyle. Yolda karşıt kişi, namaz kuyumu bekler. Bilemiyoruz ya. Alkolü bilemeyiz ki karşıt biz keselim beneci bana. Ama bunlar değildi bunlar mıydı? Açık şey böyle. Ben günahkarım. Ben istersen diyeyim benim. Deki bir de Emri i var şimdi. Dini tebliğ etmek var. Yapılmayacak mı? Tabi her şey Kur'an'da var. Her şey, İslam neyse yaşandı, asılatı yaşandı böylece. Mevlana buyurdu, Arap 199'da peygamberimize. Huz-i'l-af be. huz al Ben edeyim bunu sen af. Yani baştan ne gelirse bu yolda kişi olarak kişi şahsi olarak bunu sineye çekme gerekiyor demek din yolunda canımın yani tabiyle. Işte böyle. ben söyledim ama ben kızarım da işte şöyle bir kılma gerekiyor demek böyle. Yani. Ben ben abi pekamsız gördüm. Yani Yahya Muhammed'im Muhammed'in kudâf ve vemir bil örfi örf yani emir söyle anlamak böyle. İslam anadolu anlamak böyle. Namaz hakkında onu söyle. Şimdi örtülmeyi söyle. Haram olduğunu söyle. Neyse bir İslam'ın emirleri, tebliğleri, Ramazan orucu mesela söyle. Her neyse bunları söylemek gerekiyor. Ve ar-ı anil cahiliyin. Ve ar-ı anil cahilin. Ama cahiliyene durma. Mevlam var, peygamber size. Söyle, tebliğe, otur onlara haber ama. Şey gidor böyle bak. ve ha böyle, Irak şey yalmaz, böyle, ona kaçırıyorum böyle. Demek ki bir peygamber bile bakmış, Peygambere bile, tebliğ görevi olduğu halde oturup beraber konuşayım onlarla beraber. Konuşayım beraber. Şimdi günümüze bazen duyuyorum böyle, kişi mesela işte gideyim onları kurtrayım ben nereye gitsek, işte gazına girecek, kahveye girecek, hani böyle pis bir yerine böyle, alkolü bire girecek de onları kurtarayım ben. Oraya girse oturmayacak, işte bile ayaktan söyleyecek, şey çıkacak odam. Yoksa bir insan onları kurtarmak için onlar beraber olayım. İşte beraber gideyim, supara gideyim, işte efendim, balığa gideyim, ava gideyim, bilmem masaya gideyim, beraber gideyim de onlar beraber de Oran ölçü kazanayım derse, keni gider müteramda, keni gider böylece. Belki vasiyeti iyidir belleyeti yet iyidir ama hiç bela farkına varmadan onun arasında o boş sözle gevdelikte iman zayıflar. var. Yani kar mesela buz, katı buz. Biraz sıcak, şu yapmaya bazen böyle sıcak kalan böyle. Geç çıktım. Mi? O katı buz, taş gibi o buz ne yapıyor? Ay şey var, damla başlar. damla damla damla damla bir şey kalmıyor benim odemde. Yani kim olsunuz bak, kim olsun olsun böyle, yani bir insanı güvenmezsin. Hemiz yani gidelim onlar beraber de işte gece başladığımız kapalı bir yerde çay şey ne diyorum onları bilmiyorum adım muhtemelen. Şunu yapalım diyeceğim bu şekilde, kişi gider muhtemelen. Böyle. Ama Selim'e gelir ki böyle, ayaktan sürülen şey var, bu şekilde böyle. <gülüyor> Kötü insanla arkadaş olduğunun bir cidası var Bir örnek vereceğim şimdi, Kur'an'a herkese vereceğim böyle. İlk komşu var Peygamberimizin iki tarafında. Peygamberimizin bir tarafında amcası Ebu Leheb. Bir tarafında Uğbe bin Ebi Muayit. Ebu Leheb Peygamber amcası, öz amcası daha var böyle. Öz amcası Ebu Leheb Aleyhisselatı Mâdretleri'nin ama İhsan düşmanı yeğeninin yani Peygamber'in düşmanı. Peygamberimizin evi ortalarında ikhtar böyle. Hatta şöyle biliyor Alemsamadetleri, çünkü beni şehir jareyine bir ebile ve bugün bülled. İki şehir komşunu arastıymamak. İki şehilli komşu arastıymamak. Çünkü beni şehir jareyine biliyor. İddata da bilesin. Ne yaparız bunlar Peygamberimiz Muhtar Efendimiz Tefer Peygamberimize? Bu abiyi muteremler, onun el yoktu var elde tuhaf bilesin. Bir kaba tuğbeti yapar, onu peynin kapına dökerler muhtemelen böyle böyle. Hatta yengesi, Ebu Leyev'in, de, karısı yeminler, de, biraz kaba olsun muhtemelen böyle, yine böyle çal toplamak çölden, onlara peynin kapı öyle koyardı bunlar. Karantaya bastırlar böyle böyle. Şey İşini yapardı. Yani bugün ben şahın düşündüm muhtemelen, peynin aleyhse matbeyi aleyhse olup böyle. Habibullah, Hatem'in Enbiyan'ın böyle böyle. hayr Beşer böyle. Bütün hayatın hayırlısı böyle. Meleklerin de üstünde böyle. Böyle bir zat-ı muhtereme, Resul-i Aleyhisselat-ı Bakınız, her açıdan her açıdan dünyada gülememiş. o Yani komşuya düşemiyor, bak. Yetimlik, fakirlik, dinişmanlarından, müşriklerden. Oradan, buradan böyle Bugün böyle, Yalnız, bu bir şatahta yaşıyor Yalnız önceleri bu evin mağdelen Uğbe bir evin mağdeleni. Yani, adı Az Uğbe, mağdil babası adı, mağdil oğlu Uğbe denen. O da Peygamber onun da anı Peygamber'in halası kızı yani o da öyle derim. Bu Uğbe zamanlar Peygamber e karşı değildi aramızda böyle. Müslüman değildi, müşrik de, şirkinde inadında duruyordu. Yalnız Peygamber'in para konuşun malını hoşuna giderdi böyle. E, kulak misafir olur böyle kendisine böyle. O çok zengindi, tüccar, madde dışarıdan. Uzun büyük kervallarda, çok zengindi. Ama zaman gidiyorlar, ne zaman. Bir kerem mal getirdim, bir kemiği, bir keremeye bir ziyafet verirdi. Bebek keserdi. Ekmek yapardı, kurmak getirirdi, medeni verdiği gereken ziyafet verdi böyle. Genelde eşya bunu davet eder böyle şey. Yine böyle bir davetinde komşusu Peygamber'e on daveti Peygamber'e ya Muhammed sen de gelide bir davete. Yani Peygamber'e de gitti. Halis-i Mazetleri Şimdi bakın bu terapi'nin hareketine bakın azade böyle. Yemek geldi ortaya yani gayet o günün işinde o gün şartlarında her zaman gelemeye bir yemek evet. böyle. Aşık falan falan kıtıva tabi. Bu da her zaman ettiğim ana bir hakelin tameki. Bak bu dedi. Burada da başlattılar böylece. Ne demek yemiyor? Ya Muhammed fentekül yani sen de ye. Buyur ya, ma anne bir akilim tak. Tamam. Ben yeme yemem. Hatta teşhede, sen şahit getirmeden akilime getirmeden, ben sen yeme yemem burada böyle. Yani sen işte ama komşun hakkın var. Komşu hakkı olduğu için, daha sonra geldi icatını. Komşu olduğu için böyle. Ona geldim, ama yemek yemedim, yu dilim de bak muhtemelen. Demek ki bir insan dire gittiği yerde, gittiği yerde, bu e, ev sahibinin kazancı ve şüpheli ise, gelmeme gerek yok der. etti, mesela darılacak mesela, gidebilir böyle icabında böyle, gidebilir. Demek oraya. Ama eğer ona kazancı, şüpheliyse, yani şu, faizi, şucu, busu ise böyle haramsa kazancı çoğu, Yemeğe sen bu şekilde. Değerli Havre buyurdu böyle, ''Ben senin Yemeni yemem, hatta senin kelimeşinleri getirmeden.'' dedi bu teğerli Havre. Bu böyle durdu, şimdi kelimeşinleri getirmese, Peygamber yemeğe kalkacaktı. Mesela, kalkacaktı. Onu ona dokunduğu bu, yani Yemeni yemeden kalkması bir huzur buluştu orada. Yere karşıda, bir soğukluk olacak aradı. Gelmişlerdi, getiriyor muhtemelen böyle. Getirdi böyle, yadırdı, yedi, yemeğini böyle. Ugbe'nin bir dostu da şimdi. O da bu konuda. Adı Übey bin Halef. Übey bin Halef O da Mekke'nin azgın müşriklerinde, izah gelenlerinden. Onunla arası çözülmüş Ugbe'nin de. Übeyle arası çok saymış bunlar. Her zaman görüşülermiş. O gün bulunmuş pekih-i kirem'de ama böyle. Sonra mekih'e geliyor. Dışarıdan gelin mekih'e. Duyuyor böylece. Ube'nin davet ettiğine peygamberimizi ve Müslüman olduğunu duyuyor böyle. Kürcet abi böyle. Şiteliğe böyle. Kürtemini böyle. Ube'yi karşılarsın. Onu görüyor. Ube. senin dinle mi döndün böyle? Kızınca hayır demedim. Böyle böyle yapmıştın diyor. İnanam dilimle söyledim ben bunu Ben yani Bunu ben kalbimle söylemedim. Yemeğini, yemeğini yemese kalksa orada huzur bozulacak. Ortamda bozulacak. Bu şey bozulmasın diye onları getireyim böyle diye. İnanmam diyor böyle. İnanmam böyle diyor. Yok. Yemin ediyorum inanmam diyor. Peki ne yapayım? Bakın çok da sevmiş onlar ama. Çok sevmiş übeyi. Dost diyor ona böyle. Çok sevmiş ol da. Şiuk bir de ki bana koşuyor. Eğer sen diyor haremin yani Kabe'nin çevresinin civarında diyor, tükürürsen diyor tükürsen diyor, insanın bulduğu yer yani böyle. Bak evinde değil böyle böyle? Komşun değil böyle böyle? Eğer sen harim şerifinin civarında Kabe'nin civarında toplamıyordun bunları böyle. Eğer sen burada diyor Muhammed Aleyhisselatü'nün yüzüne tükürürsen diyor, inanamadım ben sana diyor, adamın dostu diyor, abar diyor. Yoksa ben seni, benden korktum seninden ben diyor, seninden korktum. Şimdi bu da, hukubbe denen kişi de, übiyi kıramıyor. Übü olan sevgisi, doğrusu samiyeti, demek ki o da üstü fazlaymış kalbeye yerleşmiş, onu kıramıyor, Sırf onun gönlünü yapmak için, yapmak için, kulak kolluyor böyle. İlgin bakıyor, tam Kabe'nin çevresinde, biraz geliyor böyle. O da çıkıyor, peynin doğru yürüyor. Peki aslında tabi, yani belki bir iyiyinlikte, bir ev tabi peynin herkese karşı hoş veriyor, aslında böyle. Yani yaklaşınca, Abdülhamid böyle ate eline gelir kadar böyle bal atay gibi tükürüp büyütüyor mu onlara böyle? Tükürüp bir güzel verir, taktik güzel verirler. Tükürdü ama Rabi o kordu mu Ne oldu? Tam anda aksi isyanlarda bir fırtına koptu derim, rüzgar mı derim? Orjinal zor böyle. Koptu. O benim tükürü kendisinden döndü. Döndü, iki yanına böyle döndü. Yaptı yanaklarım. Ateş yanıyor. İlk yana yandı böyle. Bütün yara oldu böyle. Dayanamik ateşi neden öyle yandı böyle. O kadar merhem yaptılar, şunu yaptılar, geç böyle muhtemelen. Yani. Hep öyle kaldı böyle. Yara böyle. İrin, ceraat böyle. iki yanakları, yüzü yanı böyle. Artık kimse bakamaz da kendisine. Böyle şirkinleşme ötesinde bir iğrenç oldu böyle. Koy oldu böyle. Tabi halı bu da Muayet bundan daha da kızan peygamberimize muhtemelen. Onun için böylece. Öyle arada bir peygamberimiz görünce dermiş. Muhammed ben sizi öldüreceğim. Yine yani de buyuruyor ki öldürmeysen ama ben sizi öldüreceğim. Ben sizi öldüreceğim. Ben böyle. Bak peygamberimiz her şeyde gaybı gizli bilemez ama Allah'ına da bilir ya bazı şeyleri böyle. Peki sıra ne oldu muhtemelenler? Belir savaşında, Belir savaşında bu, bu muadenin müşrik kefere fecer deniyor buna böyle, kafir facir, o da savaşa geldi böyle. Şimdi savaşta bir sabır edene deniyor müşrikadan eden böyle. Kim daha böyle bozuldu kaçtı, korktu böyle, orada bozulduğu, 70 tane en azından geberdi böyle orada. Yedik esir alını böyle. Bu da esir alını arasında bir ugbe böyle. Yedik esir böyle. Esirle bağlandı, Medine'ye götürüyor böylece. Götürürken, Demir'in Allah'a büyük ki Hazreti Ali bir nadir vardı. İkisinin başında ikisinin kasalarında O da gebertildi. Ugbe. Ugbe'nin sonra ne oldu muhteremler? Ayet-i Kerime geleceğim inşallah ama Beni Benim çeken bir şey oldu böyle kızı. Kızı mı bunlar yani? İndi gürşün. Yani anhas ettiği, anhası böyle. kızı, öz kızı olsa böyle. Ürş oldu böyle o zamanlar. Ama tam samimi vermişsin. Ya ne oldu? Yalnız hicret edilişle peygamber Al sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gitti. Ona kimse onu götürecek? Kimseye götürüyor, kimseye kendisi yok böyle. Mekke'de kaldı böyle. Ama duramadı Mekke'de böyle. Peygamber aşkı yandı böyle. Peygamber aşkı. Böyle. Ha, babası nasıl öldü? Nasıl geberdi yani böyle? Öldü. Kız Ümür Gülsün Hazretleri yanıyor aşkı üstüyle. Dayanamadın. Tek başına çıkıyor. Tek başına. Hiçbir kadın gitmedi tek başına. Hicretler hatırlam. Künyük ana tek bu gitti böyle. Mekkeden beni medineye tek bu giden böyle. böyle. Gün ışığında saklından maarlara, mağara maar imetem mesile bu maar vardı? Maarda vahşevan var, şey var ama yılan birazla böyle. Çünkü hani var çöl yılanları vardı. Bu gün ışığında maar saklandı, Geceleri ışığında tüyendir. Aliye ki meki medine arasında ki yol da ki bulamazdı birazsa gece ışığında tüyendir böyle. O yol yok böyle, çöl. Her zaman değişiyor şey yollar. Kumudan nasıl oluyor? Alıyor böyle tepi yapıyor, tepiye başkere götürüyor. Yol yok mahmut derler. Yani tek başına yıldızlara bakarak böyle, yıldızı belirmiş, yönmüş edilerek gecelere böyle. Tabii gece başkem var, çölde. yağmur Aslan bile var çölde tam olarak. Aslan kaplan var böyle, başkemler var. Hem bunlar vardı. Sonra kule tacirleri vardı. Yakala götürü, satarlar bu kuleden. Yani her ihtimale katlandı, her şeyi gözü aldı. Neden peygamberin aşkına dayanamadım evet. der? Ya Resulullah öyle o yol öyle inşamasa var diye. O yolda ne var diye? Duramadım mekemetine. Sekiz günde geldi. O, on gün normal yol, o sekiz günde geldi bari. böyle. Öyle hızlı hızlıydı böyle, bir şeyler. Hızlıydı hızlı geceyi geldi. Tabii ayağında bir şarık vardı. zamanlar ayakları böyle. Ee, çarık, çöl çölü, çö çö çö taşlar, maçlar, dikenlere yarıldı, patladı. Çarık düştü böyle, ayakları yanlayarak böyle onlara, taşlara bat, dikenlere bata, yaralar olduğu ayaklarına bir şekilde Medine'nin de geldi. Oh, Medine'de karşıdan görünce böyle, oh, artık böyle. Değil, Değil ya, hiçbir şey olmadı. Hiç unuttu böylece, böyle bir gelince. Herkes sevindi. Ama şu işte oradan bir şey var, engel var şimdi. Hudeybe'a'nın hoşya bu Hudeybe'e vardı anlaşması Hudeybe'e yapılmıştı. Genie yapmak Hudeybe'e bağışması. Hudeybe'e de yani Mekke'deki bir insan Müslümanlık meniline giderse onu geri vermesi gerekiyor Mekke hükülerine. Şart koşuldu Hudeybe'de böyle. Şimdi bu şarta göre erkek gerişte geri veriliyor böyle. Bir de bak kadın geldi. Şimdi ne yapacaklar? Sahabeler yarısıyla Allah Kadın din kararını vermeyelim. Peygamber dedi ki biz de anlaşma yaptık, bunu basamayız. Ama kadın konusu ayrı konusuna bakalım. Hakkı Mevlam bir emrini dinleyin bakalım, vahiy gecik'e bakalım bu konuya Dursun bakalım böylece. Geldim, Mümte'nin suresi. Onun son kısmı öyle buyurdu. Mümte'nin imtihanlarına geliyor böyle. Mevlam buradaydı ki bir kadın gelince tek başına bir kemiklerle onu imtihan ediyor. Böyle. Neye geldi böyle? Gerçekten dinli iman için geldi. O zaman kurasından kaçıp geldi benim benim. Başlamışım var böyle şey. Eğer iman gelmişse onu geri vermeyiniz. Fethi önde ilk küffari. O da kadar geri vermiyorum ben bunu böyle şey. gelince tabii sevindim o dönemde. Bir ilginç şey daha olay oldu. Böyle bir cesur kadın çok. cesurmuş, güzelmiş kendisi de erkek gibi kadın yani her açıdan farklı bir insanın kendisi üç tane sahabe tale, talip. Üç tane sahibinin tarif talip oldular buna böyle. Üç sahabe. bir Haberistan böyle. Bir Zeyd Harise. Mevşul Zeyd. Peygamberlerin Azatlı Sınıfı böyle. Zübey bin Avan. Peygamberlerin halası oğlu hem bacanay peygamberi bu kendin. Avan böyle. O da bir afazetidir. Aşkın beşerden üçü bilini habersiz. Bu elimination turnuvanın taleboları bunlar hebala. Üçü de bu dedi ki ben de kendim karar veremem. Ben bu Resulullah şey geldi buraya. O hasta buraya geldim. Ben Resulullah soracağım. O ne derse o yapacağım ben eşe. Geldi Ya yarasıyla böyle böyle durum var. Üç tane kişi buradan talep oldular. Şu şu şu. Hangisi edeneyim? Bu, bu, bu da Aleyhisselam dediğine zeytirle, zeytirle zeytir. Onu eder. Eker Aleyhisselam onu ama bak burada ikinci şunlar var. Allah ikincisi bak kaderi bak onlar işte. Çok geçmeden Hazret savaşıyordu. Muhte savaşıyordu. Muhte savaşıyordu O komutan gitti böyle oldu ama böyle. böyle. böyle, böyle. Muhte, ölüne. Ora şehit oldu Hazreti Zeyd. Bu dur kalışan böyle şey. Kim bunu? bir Kim aldı bunu? Sübih bir aldı. O istemiş ya. O aldı böyle. Onunla bir ara yaşadılar. ayrıldılar bunlar. İkisi de karar verdiler. Ayrılmaya karar verdiler. Su altından daha fazla o, o bak. O aldı böyle. Onunla eyle mutlası aferin böyle. İşin eğlendiği böyle şey böyle. Yani, bir olay böyle şey. Bir de Ubey'e gelelim muhtemelen Ubey'e gelelim. Ubey var diye Ubey kim diyor Ubey? Ubey'in dostu vardı yani böyle tükürleyen Ubey kafir, müşrik. Ona. Lebil har Aşırı ama Mekke'miz aşırı. Peygamber düşmanı aşırı böyle böyle. bu Aşırı düşman Peygamberimizin bir at almış Mekke'de atı besliyormuş böyle. Görünce yalnız diyormuş ki Ya Muhammed ben bir at aldım Atı ödeşliyorum, onun üzerine seni öldüreceğim. Diyor, böyle, böyle. Yani telah görünce bir yerde. Ceyhan size bir bakıyor, sana Mevlamanın sonunun bildiriyor akıbetini. Hayır, ben size öldüreceğim. Atı ödeğine Ben size öldüreceğim. Atı ödeğine ikram var. Ödeğine böyle. Sıra oldu muhtemelenler? Allah'ın oğudu tabi. harbinde, Uğut harbinde, bu bir savaşa geldi ortaya Savaşta geldi. Savaşın en büyük olduğu zamanında 60.000 bindi. Peygamber geliyor. Ya sen ya ben. Peygamber karşısın. Ya sen ya ben. İlimi kim yolladı bu şeyi böyle? Sabır alık mesela peygamber bırakın bırakın böyle. böyle. Yakışır Peygamber bir harabatı böyle bir süngü bir şantı şey böyle böyle yerel düştü böylece. Kimi boyun kemiği kırıldı. O kadar çok acıştan böyle. Geri döndü, hep üstü olan başkomontanım. Beni Muhammed öldürdü. Baktım, yok işte ya, hafif bir yarabbi ya. Kalkma bu kadar ya, bu kadar, hani, kapma bu kadar bu şekilde. Yok o beni öldürdü beni. Öldü demişti, onun sözü oldu bu şekilde. Yolda geberdim. Ama öküz gibi bağırdı yolda hemen. Beni saniye çekişiyle böyle, yolda hemen. Bu kadar hüküze gibi bağır, anra anır, bara bara bağır. Geberdim. Baktım, bu şekilde. Şimdi gelin ahret alemine dünyalı böyle gitti böyle buldular ama dünya hiç bitmiyor ki. Şey Hele bir peygamber düşmanı ya peygamber hakaret peygamber için tükürmeye kalkışma böyle hakarta böylece. Şimdi mahşere gelince melamüre sebilla ve yirmi altı saniye değil ki ve yirmi o günde mahşere hesap gününde. Ye aldı zalimi zalim iyice ısıracak. Ez zalimi. Ez zalimi. tekil bu. Zalim. Hangi zalim? Sıradan bir zalim mi? Hayır. Lantara var böyle. Eğer zalimin iki et olsaydı, başlama olmasaydı davet bir zalim oluyor böyle şey. Burada ez zalim olunca buradaki lantara belirli anlamıyor. Belirli. Yani o zalim bu, oldu, bu o zalim yediyi iken yiyecek yiyecek şeymiş bu. Nasıl içeri böylece? Bayağı var böyle. Hatatmış. Elinde ilan böyle. Düşünme böyle. Eli çekilmiyor böyle. Mahşer irade elimde değil. İlan böyle kopuyor böyle, karışıyor böyle, canı yanıyor böyle ama süre böyle saklam, Bunu bitirip Bu ya. Bunu bu yeterin bu bitiyor zaten bu işler. İşkembe bu şekilde. Ye kullu, ye kız zamanı. Ya leteni ittahasem ve Resulü sebebiyle. Ya leteni ahne oladım da ittahasem ve Resulü sebebi ne oldu ne oldu? Dünyadayken Resul ahibi aynılık bir şeyim bende. Kısmacını böyle. Ondanlar. Yani komşuyken ve bizde hanım tabii akraba olarak aralarında varken komşuyken Kermesede getirmişken de, o kadar on makama gelmişken de yapması böyle. Ya veleta. ah ne olaydı? Leiteni Ya veleta. ah yazık olsun bana. Ya veleta. bana olsun bana. Yani yu olsun bana kendi kendi benimde. Yu olsun yazık olsun bana. Leiteni lemette halıyla. Keşif fıranı. Übeyi dos edileceğim übeyi. Bir adetlerine anız zikri bade icra Bana İslam'tır beni ondan taputu bu şekilde varım. Demek ki bir insan, bir insan, eğer böyle bir Allah düşmanını, İslam düşmanını edinirse, on iznen giderse, onun peşine giderse bu tabi var. O grubu darulursa, onları darulursa, bak ne olacak Mahşer'de mi var? Bak Mahşer'de. Ve ikilerini iki ısıracak böyle. Herkes ısıracak bu şekilde. Ne yapacak orada? Ah! Keşke peygamber yoluna geçeyim dünyadayken. İhsan bir kudasını yaşasaydım böyle. Tabi bu zamanda peygamber yok ama peygamberimizin şiratı var muhtemelen. Getiriyor. Din var böyle. Peygamber sünneti şeyleri var bu zaman böyle, böyle. Böyle de cihane mi gelin işte bu mahşerde? yeme me tekabücü, Yevme tekel hücûfün finnari. nâr. Çağmaya müşibzai cenneğe gireceğini gören bak melam bölüyor. Yüzleri fırlaca biber biber. Arı ateşle biber Diyor ki cisr hazinde bunu örnek yumurtayı yöre böyle. Öyle atana gelmiş tepsin hazinde. Yumurtayı suda kaldıkken de yumurtalar hoplar böyle. Yumuz yumurta biber. Deller menler sen botta yumurta biber. İşte diye kafirle be o cehennem bala kız ale bana ale hep ale karalı omi ısıgir bir ale yüzleşir bile bir ale daha kızı bana asyahtı bana maazdan bir yüzüldü onları bana sen çuğunu yüzler bile bedenin bana çuğunu oğlumla şey ne bir ediyor buna bir alışıyor hakan tekrar başka bir adam oturuyor bana var Birazca vardığım gece cihenim bana gösterdiler diyor. Cihenim gösteriler bana. Atap bunları gördüm orada. Böyle. Gördüm orada atap onları. Bir fırka gördüm. Tabii çok gezi asrım Yine söyleyeceğim. Büyük bir, bir küp içerisinde. İşte belki on bin kişi var böyle bir? Yani küp gibi tarzı böyle. böyle. Altı geniş, üstü dar böyle. Altı geniş, üstü dar böyle. ateş böyle şey. İçine yanıyorlar, çürüçtü bir erkek kadı. Çürüçtü bir yani böyle. Edeb veren, edep verenler yok, irin akıyor böyle. Yanıyor, yanarken yani bunlar böylece bir alev görüyor, bunu yukarı çıkıyor böyle. Azı çıkıyor, bunlar bir şey yapıyorlar böyle. bunları. Ah yandık, bağırma, çağırışma. Aşk geliyor böyle. Cevâbı'lar, karayın, cihara. Kim onlar? Bunlar ziyan erkek bunlar onlar böyle. bunların, yani cehennemden daha sıcak, daha sıcak. Ama ona zaman alışacağı için devamlı tazeniyor böyle. Böyle böyle. Ben hamurum böyle. Yüzleri damla böyle. Çok çok şey böyle. Devamlı ateş böyle. Ya kulüle, ya alek canla etan al ve etan, etan, etan rüşüle. Hey Hepsi böyle burada. Ne olaydı? Allah'a itaatçeydik ve hey itaatçeydik böyle şey. Orada böyle. Dünyada yada. Vetane <Sessizlik> Allah'e, vetane Rüşülla. İşte ne geçiyor yani mu öyle? Öldüler gölder, ölmüldüler gölder. Kabile çektiler, maaş parası çektiler, <gülüyor> cihanı yaniyorlar, suçlarını biliyorlar, suçlarını biliyorlar ama işte ne geçiyor mu öyle? Bir de bunların şu zoruna gidiyor şimdi, evli imandan da. Ehli da günahkarlar düşecek cenneme bu da. Günah çok vermiş. Günahlar dünyada akılıyor bazıları. Kefart böyle. Bunu yaptığı iyiliklerle bazı siniyor bunlar böyle. Ama çok. Bitmedi. Kabire kalıyor bunlar böyle. kabir azabı böyle. Kalan günah kabir azabıyla silme kalkıyor böyle. Günah o da bitmedi böyle. Nereye kalıyor? Mahşere kalıyor Başerde kızı güneş altında aşırı yanma böyle, Beyin kayacak Tam böyle, tamına kayacak böyle, katran gibi kara yakışı ter böyle. Yani kendini teri kendini yakıyor bey. Kenden ter çıkıyor, katran gibi kuyu siyah, yani pek belki koyun değilim, böyle kuyu kara ama evet, ateşin sıcak kendini teri kendini yakıyor o devre. Azabı var. Gene bitmiyor bitmedi günahı, sarkımdan acayip böyle. Gene bitmedi diyeceğim şu. Evet, imanı korumuş, inkar etmemiş ama, amel yoktur kendisidir böyle. Ameliyor kendisinde, haramaya gitmiş, düne gitmiş, sada gitmiş, sada gitmiş. E, her sahabeye gitmiş, bunları her diriline tekrar günah çekecek bu şekilde. Yem düşecek, ama imanlı öyle bilmişse bakın böyle. Yani o günahlar rağmen inancı varsa, o adam çıkaracak bunu böyle verecek, Bunlar bir şebat olacak bunlar Peygamber'in böylece. Yani onu azça kopardı kocam buna böyle. Şey. Bakacak ki kafeler, kimi vahşede de kurtarıldı, evliyalar, sahabeler, sahipler, Allah tabi, peygamberler, bir kısmi vahşede de kurtuldu, kurtuldu bunlar. İşte bakacak ki kafeler onla kurtan yok böyle. Onun dünyada liderleri vardı, onların başboduları vardı dünyada böyle. Onun önderleri vardı, sapıklar vardı. Onlar köşe takılmışlardı. Ama onlar kendilerine gibi yor denemeldi. Loko çekmişti cehennemde Rabbena inna etana ve ve kubara'na. Rabbena Hazreti. Cehennemden yolları. Artık ümidi yok böyle. Ya mı artık böyle? İnna etana saadet ve kubara'na. Ya Rabbi dünyada itaat ettik. Saadet sevdiklerimize... Kübra büyüklerimize, önderlerimize. Yani din karşıdını liderler, önderler. Onu itaat onlar bir işte gittik. Şüdalüne simile, onlar ilk gün saputlayıyorlar bize böyle. Bak, Rabbana aatiim, bir min azabı. Bak ne dedik? Rabbana aatiim, bir min azabı. Onların azabı iki katını ver almışız bunlar. Yani bize azabın, diğeri efeğin azabı. Onlar ilk katını ver. Bil anın bil ya, anın kibir <gülüyor> a. Onlar ne atebler bunlar? Onlar cephede burada. İşte, tabii her Müslümanın önce istikame diyor, istikamet şah, istikamet mütevazim, istikamet mütevazim. Ne der ya? Karınca kabe giderken çıkmış yola. Semâlîr sallam onlarla konuşurdu Bak'te bir insanın arasında bir karınca durmadan gidiyor böyle. Ne diyorsun? Yani bir yola Kabe'ye gidiyorum. Ya yani boyakta Kabe'ye giderim ve boyakta karınca ayağımla. Olsun bu yolda ölen demiş. Bu yolda Demek ki bu yolda ölmek için önce istikamet muhtemelen. Allah dostlarını arayalım muhtemelen böyle. İyi salif kulların Mevlamız muhtemelen. Öğretmeni denemek lazım onların böyle. Onları görmeye gerekiyor. Allah'ın salih kulları nerede biliyorum o Onları gören onu Allah hatırla geleceğe. Alkmaşılmaz şey belir şey böyle. Yok efendim işte o da namaza çıktık ama oturdu kaldı, oturdu ama ne konuştu? Bin biten bir beter böyle. Bunlar değil sahih, hatırlık, hatırlık. Yani salih olduklar. En salih ku Kulun gönlünde ne varsa dilin onun tecrübendir. Dil kalbin tecrübesi böyle. Kulun ne varsa gönlünde dil onu konuşur. terli yani böyle. Konuşuyor konuşuyor. Yani Allah dostuna biri gelmiş bir şey soruyor Allah diye cüretli şey böyle. Allah Allah. Ona başka bir şey sormuş. bir soru gelirse Allah diye cüretli şey böyle. Bir şey soru Allah. Ya ben sana bunu soruyorum dedim, ben duymuyorum size şey sorup herhalde. Yani gönlünde dolmuş, aşk filay dolmuş, gönlünde böyle. Allah, Allah demeyden dolmuş, aşırı bin muhtemelen böyle. Had râbi'at sormuştu rabiatına, altına. İmkanlığa gelmişler de, ''Ya râbi'at'' demişler, biz demiş, çok korkuyor, demişler, çok korkuyoruz demişler. Kabe güldüğümüz zaman, iki mele gelecek, bize soru soracaklar. Peki nasıl olacaklar? Rabbim kim? E bundan korkulur mu ya? Korkulur mu beni ya? Benim bir Rabbim var be. Benim bir Rabbim var be. Diğerse bana sorarsan, benim bir tek Rabbim var be. Zaten başım yok benim Benim bir Rabbim i̇şte, var be. İşte Allah sevgisini muhtemelenler kalbe yerleştirmek kalbini nakşipa günler böyle. Gönüllü Allah sevgisi girdi mi? Zaten kul ağ var, kul zaten başkasına görüşemez bu tarafları, gidemez bu tarafları. insanlar, namaz ya aptal yok, yolları başka ol, kulun yakışma zamanı böyle. Kim aradı mı İnsan bu yol olursa, hadise bu alfasidir. Kişi kimi seversen, onların mahşerde, Devamlı. cennet onunla beraber olacak, cennet onunla beraber olacak, böyle bir şey. Şimdi bir cenneti var bundan muhteremler. Tabi son durak cehennet muhteremler. Müminlerin yanı böyle. Kafirlerin son durak, Allah'ın cenneti, Son durak böyle. Ölüm diyor onlara. Ölüm de ölüm diyor. Çıkışıyor onlara böyle. Yan, yan artık böyle sambutlaşacak böyle, sambutlaşacak böyle. Sambutlaşacak çığın deli o olga bezirler beraberler o şey ümitleri yuttukem rahatı böylece o azetinde azıb olacaklar beraberler tabi ödevimiz beraberler en cennet en yani melek az cennetini dağıt ediyor ama ya dünyada o da gelsin Hazım bekçiler mesela hemen komşu geldi İslam'a Ebu Ceyl gelmedi Ubu gelmedi Übe gelmedi neye gelmediler Onlara peygamber geldi, onlar mucizeyi gördüler, onlar kuran dinilediler, Müslüman toplumu gördüler, gelmediler bunlar böyle. O adı ne oluyor? Yer içinde muhteremler. Şimdi cihetin en güzel muhteremler, bela bir fiy mekamir emin önce bela cihetler böyle. Fiy mekamir emin önce. Emin güvenli yer, evren tev cennet güvenli yer cennet. Nefem olmayan, savaş olmayan, terör olmayan, gelirsiz olmayan, şey felaket yok. Dünyada değil, evrende. Evrende, tek böyle güvenli yer, ben biliyorum, FİM-E Önce oraya cennete girdim, attım onu, artık tam güvene oturuyorum. Ki ben işe kalmıyor. Yarın değil bir şey yok, zaten yarın yok orada. Zaman birim yok, zaman dilim yok. Gece yok böyle. Hep gündüz aynı yaşta, aynı huzurda her şey bol, bol bol bol böyle. Köşküsü hepsi doğal böyle. Her şey doğal, her şey bol mu bol böyle. Sonsuz, sınırsız bir alem. Yaşamak yok. Adam biller yıl geçiyor aynı yaşta, aynı boydan. Böyle. Kilo olmak yok böyle. Yeme var? Yok böyle. Anneki yer çekimi de yok. Atı böyle. Havada uç. İslam böyle. Bir de en güzel tarafı, bu nedir böyle? Sohbetler. Sohbetler. Manevi sohbetler. Böyle. Mane sohbetler, böyle, sohbetler böyle. Bir böyle, e, dünyadaki Allah'ın içmiyeni sevenler. Bu uçak dağıtlar böyle. Topuncak dağıtlar böyle. Topuncak dağıtlar böyle. Genelde, manevi sohbetler böyle. Oranın en tadı, sohbet altları, zevk sohbet sohbeti Sonra tabi ülemanın sohbetleri, evliyanın sohbetleri, tâbi'in sohbetleri, sahabenin sohbetleri, mesela toplumlu sahabeler, mesela Hazret-i bin Hâris hazretlerim, ortaya mesela, ancak onlar evvel mesela evvel. Mesela peygamberin sohbetleri, toplumlu sahabelerce, onun tadı, yani cehennetin tadından daha fazla sohbetlerin tatları böyle muhteremler. E bunun üstünde bir şey var mı? Var. Ne var? Cemalullah demek der, cemalullah böyle. Cemalullah böyle. En yani azından peygamberin sohbeti olacak. Peygamberin sohbeti, sekiz cennet var, şu ders cennetinde, peygamberin sohbeti muhtemelen. Haber verecek bütün sekiz cennete böyle. Resulullahın sohbeti var böyle. Topuncaklar, kibine kaç türlü insan, kaç türlü muhtemelen böyle. Peygamberler, sahabeler, şehit evliyorlar böyle. Ehli iman. Öncelikle insanları da ayrılıyor böyle. YPV ümmetleri de böyle. Hep de ayrılacak. Toplanacaklar. E Tabii bu cennet muhbetleri. gök için alıyor böyle. Yani bin tane galetçi için alıyor böyle. Cennet muhbetleri. Oturacaklar. Ama yorulmak yok. Gerçekim yok. Sıfır kıyada. Yeşillik böyle. Aşağı altına böyle. Oturacaklar. Bir cennetin Düzenin dengesi, dünya'ya benzeyem yoktur. Uzak yakın yok orada. Kavrım yok uzak yakın böyle, böyle. Mesela oturmuş, bir böyle. oturmuş ki, sohbeti yakın. ve Neler oturmuş? mesela, sabah. E oturdu ya belki bir milyar yıl uzakta böyle. Uzak böyle. Aynı görecek, aynı seni duyacak. Şey, sen yanında böyle. Yerde böyle. Bu anda duyacak başka bir Şimdi i̇şte bekleyecekler ki, Hatun Bey Hazreti makam Mahmud makam Mahmud böyle çıkacak sohbet yapacak böyle. Şimdi o insanlar farklı. Bir sahabeler yani görenler dünyada mesela bunlar böyle. Ölü varmış bunları. Belki orada şimdi cennet işlendi. Görecek sohbetim mucikaklar. Aynı dünya sohbetini yaşayacak böyle. Eşe i̇şte kadar sahabelere de böyle, bakır verece. Sonra tabi'in. tene görülmüşler ama as yakın as-sahabete bile. Dinemişler sahabeden, le tegazı tarafından. Dile gele gele bize geliyor mesela kuşaklara böyle, gelir güne verece. Hiç görmendiler, görmeyen gözler kimse engel olamıyor benim yani. kıymetli Yani şöyle yana şekil, öyle bak çıkak yok mu böyle. Aynı boy he kızım Yani öne uzun boy, mu böyle kısa yok böyle. Hekim aynı boyu, aynı eli yakalayacak. Kimse engel olmuyor böyle. Oturmuş herkes, herkes böyle görüyor yukarıda böyle. Herkes bakacak. Çıkarken materyaller. Adem herhalde görmek yetiyor mutlaka böyle. Yetiyor böyle insanlar. Diyorum yani görmek yine yani böyle. O anda cennet ne? Hiç kalmıyor cennet böyle, böyle. Yani cennetin o az köşkü, sarayı, kuyuları, şus iyi işte böyle hiç kalan böyle. Görmek böyle. böylece. Yani bir selam verecek, oturacak oraya. Kul okşamıyor, kul okşayacaksin böyle. Ve kulunu açıkacak falan böyle. Yani, mali bir marilye, açsın kul ekine böyle. Neden söyleyecek o sabet? birkaç bin sene, birkaç bin yıl, sürek, birkaç bin yıl söyleyip duruyor. Ama sanki bir dakika olacak böyle. Onun zaman birim yok, gece yok müterredde, yarın da yok, işi yok. Eyvah işim var, Sağdan bakayım, telefon çalıyor, Arıyorlar evden, yok müterredde. Yersen, ya şimdi hükmü olmaz yok. Acı bu böyle. acı bu demeyin. Bir şey yeme bir milse acı bir şey olmuyor sana gelir böyle. Bu şekilde Fakat bu sohbetle ele cennet artık zirveye böyle böyle kemal olgunuza böyle. Tam zirveye mutena böyle. Zirveye böyle. Bu sohbetle böylece. Yani cenneti bir olgunlaşma, olgunluk böyle. Kemal olursa kemal. Usul böyle. Herkese böyle ne olacak artık? Allah sevgisi odur. Allah aşk edeceğim. Allah aşkı eder Her gün Allah diye belli Allah diye gelir bana. Herkes gelir bana. Her kişi hiçbir diye bana. gün gönlü Allah diyeni alıyor. Sıranı daacaklar. Sıranı sırana mıcek o demeye. Sıranın kalmı rabıyma. Sıranın kabile miyir rabı rahiyma. Sıranı Rabbül Rahim'den selam bir şey yapabileceğim. Bunu herkese duyacak böylece böyle. Allah'ın selamı, kelamı sanki kişinin kulağını söylüyor mu? Herkese beni Yok Bu sebebi bu sebebi yanacak daha fazla böyle. Allah'ın cemağını bize göster böyle. Dönecekler. Ve tabi nasıl olduğunu nasıl olduğunu bilemiyorum bu sürenler. Cennet ve Mevlam cemağını bir şey bulacak böylece. Bu o zaman işte artık İnsanlar cama tamajak böyle artık böyle. Otal olacak. Dünyada göremez, göremez melekler. Göremez şey. giriş dedi ki peygamberimize yarısıyla Allah. Her zaman semayette görüşüm görüşüyorsun böyle. Ve bırakan büyük melekleri. Dünya melekler, dünya melekleri. Yani küçük melekten biri geldi zamanlarda yarısı yolla Meleğ görem asli kremediyle, asli krem dişek bir ramlaya böyle. Dene burada ki ama gözüm buran denebiliyordu bak. Gözüm denebiliyor Dur onlar böyle, günler böyle. Güneşe bakamıyor, güneşe bakar mısın? güneşe, bakar haber e, bak. böyle. İnsan, bakar haber İnsan mı yama bakar böyle, böyle. İnsan güneşe bakıyor bakın, insan bakar haber böyle. Güneş tamamen uçuk böyle, uçuk uçuk. Ondan böyle, gözü açsam dayanamazsın, yani gözüne zarar gelir böyle. Yarın sonra iki yöntem gitsin, feda olsun, geri göreyim ile bana. Allah aşkına göstere bana. O da beni de çok geçti bu da. Bir şah bakımı, bir gönül bakımı böyle, bir yöntem şeklinde böyle gidince böyle, gözünü gittim. Böyle. Biz tam kapını gözüküyor, kapı kanınıza. Ama hep Allah şükür ediyor böyle, gözünü gittim bu da. Şimdi insanın gözü yarattan belen aklı böyle, Sırlı böyle böyle. Metreyi göremiyoruz. Hatta cinler, madde aleminde cinler, nurdeciyenler, cinler gaz hayatın, renksiz gaz hayatın böyle. Havada göremiyoruz. Değil mi? Böyle. Hatta su böyle bazı çok şeffaf su olsun. Işte, Bak görmüyor Su mesela. Renk var mı? Yok. Böyle. Bak. Dolu olsun, boş mu? Bilim insanı bunlar böyle, böyle. böyle. Göz neyi görüyor? Renk olacak. Renk. Madde olacak. Renk olması yine göremiyor. Biz bunları göremiyor. Demek ki en küçük meleği bile görme veremeyen kişi ne olur? Haçlı dünyada tabi böyle bir böyle. Cehennet ölüm olmadığı için bir de o makama gelme gerekiyor. O makama gelmek. Hmm. O makam için ne gerekiyor? Önce ufak muhafız sohbetler. Ufakta büyüyor, büyüyor, büyüyor böyle. Yani Peygamber derken Hatim ve İlahi'nin noktalarına muhtemelenler kaç bin yıl kaç bin yıl böyle. Kur'an'ın baştan başa tefsir an böyle. Kur'an'ın kelimetini Fatiha'nın nasıl kadar böyle. Kur'an'ın baştan başa bir tefsiri böyle. Böyle kelime kelime böyle. Harf harf böyle. Anlamı kaç anlamı değiştirebilir böyle. O makamlara girerek bütün alemi gezilerek Kur'an'ın kelimetini tefsir tamamlanacak. Olacaksa, herkes böyle yandı. Mutluluk. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi tabii kendiye bakalım müsterihler, böyle bir cennet varken var mı var muhterem. Allah vaad ediyor. Allah bunu vaad ediyor. Böyle cennet varken ölüm diye bir şey var. Hayat ne ki hayat geldi? Yani dünya denen şey ne var? Dünyada dünya da böyle. E kişi şu anda kişi bulunduğu anda şu kişi yapısında, yaşında zinde sağlıklı olabilir efendim. var olur kişi böylece. Ama geleceğe ne şımarar Allah'ım? Geleceğe böyle. Allah korusun bir kaza olur, bir aya keserler tabii, tamam böyle. Bir kolu keserler, bir kaza oluyor böyle başka şeyler. Bir hastalığı gelir, Yani bundan olmasa bile yaşlanacak tamam. Emirbazı yaşlanacaktır tabe diye. Ya. Göz görmeyecek tabe, kulak duymayacak, beli bükülecek, ayağı tutmayacak, yatağa bağlanacak, kapılara bakacak mu tabe diye. Birde demeyecek be, uyuşu bir tarafı bile, kolunu uyuşu bilece. Bak ahbiri gelsin bir şeyi çekin istemiyor tabe. Bir yastığını başlattı koşsa şöyle böyle, Altına kaçırır, kokur, piştenir, kapıya bakar ahbiri geldi, mu temizse? Niye mu tabe diye? Dünya'nın sonu bu mu ya yani insan hayatının başlarından başlıyor. Bir kan pıhtısı var ya. Bir damla kan Allah rahmetinde. Bir kan pıhtısı. Sonra leş oluyor insanın böyle. insan bak, daha insan bir insan böyle. Bir anlattığı muhtemelen, bir unutmuyorlarım böyle. Eski arkadaşıymış. Çok görüşmemişler. Alıp, alıp gelmiş. Onu görmeye gidiyor böyle. Yaşlanmışım böyle. Gidiyor ona bakıyor. Bulduruyor kendisini. Bütün böyle bir felçli. Hatırlıyor böyle. Ele tutmaya böyle. Yalnız bir aklı baştan diliyle laf konuşabiliyor böyle. O göre tabii ağlıyor. Eski günü hatırlıyor. O genç günler, günleri, ve günleri. zindanı olan hatırlamaları. Ağlıyor derken sonra dönecek şimdi eğiliyor. Ne ol Allah aşkına diye söyle diyor. var mı diye böyle. İyi işler Allah aşkına söyleme. Ne olursa böyle diyor. İlesine diyor, bir isteğin var mı diye, var diyor, yavaş, var, var. Ne istiyorsun? Dua, et. Allah ben canımı alsın böyle diyor. Allah'ı alın. Neden böyle diyorsun? Altımı gelin alıyor bak. Altımı gelin alıyor, gelin al bir altı alıyor. Altımı gelin al bile, bile diyor. Yemin uğraşamamıyor diyor, gelin olmuyor tabii böyle diyor. Az su içimde olmuyor bile diyor. Altımı gelin alıyor diyor. Tabii gelin daha zor, bana ondan zor böyle diyor. Artık bitirin, bitirin böyle. Ölümün razıya mıydı? Razıya mıydı? Bu işin işte dünyanın sonu muhtemel bakım. Allah korusun, eğer insan hayatı boşa geçmişse, normal çağında kişilerin böyle, kişilerin verilim çağında, zinde halindeyken, ölüm boşa geçmişse, o gençliğini, zihni, kuvvetini, kişi kötü yol açılamışlarla korusun, ölünce, derler, betenin beteni, Bitti Kabir girince ah Şimdi işte her şey lazım kabir. Kabir azam o Kabir azam o tanemler. Çoksa kıyamet o kalkacak. Kimce kalacak kabirin içeri. İşte kabir azamın rahatsızı böyle. O maaşları kıracak. Çılacak bu tanemler. Hese başına gelecek. Mezan başına gelecek. Söyge çekiliyor. mezar koymuş böyle şey. Namaz yok. Ve civarın civarını kurtarır mı? Kurtarmıştır. Oluş eksik. Haram işlemiş, günah işlemiş, haram işlemiş, şunlar, bunlar. Yapmış, eyvah. İki melek bir diyor. Bir şeyin başında, dikilmiş, dağ gibi. Cebani. Ben bu neyse ki tutum bunu. Huzur fe kulluhu. Huzur fe kulluhu. Tutum bunu elbana atın. Atın onu cennet. Bir de böyle bir yalan, Bir de cennet var mı? Cennet Ölürken böyle makamını göre göre mutabakat bende. Bakamını böyle göre güzel görün O cennette bakmalar, şehitler, sahabeler, evli Allah'tır. peygamberler habbeler O cennette mutabakat Daimi sağlık, daimi sıhhat, daimi zinde. Böyle. Baş ağrısı yok, dış ağrısı, yok mutabakat bende. Takma diş yok mutabakat yok böyle. Her şey doğa bende. Köşü var. Yıkanmak yok böyle, tozlar mı yok ki? Yüşü yok Yaşlanmak yok. İnşallah muhteremler, yani kalınlık hayatımız, kalınlık inşallah herkese muhterem inşallah. da geçirelim inşallah muhteremler. Yeter Fatih.